Baba bugün... Her işim tersine mi var? Tersine mi oluyor? Ben zor tutuyorum kendimi. Şu an ağlamamak için, şu an ağlamamak için gerçekten kendimi zor. Bugün baba bir vakit geçti ama ama ama Müthiş müthiş babam ne yaptın sen Mergul ya? Anam dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti vay, baktı geçti vay. Ha. Ha. Maşallah. Mergül Falta. Abi bunlar iyi. Abi. Abi. Mergül ziraya geldi. Allah. Bu ne? Allah. Hayat üyelerimiz diken diken evet zaralı Halil söyleri ait genelde İbrahim, İbrahim Tasse hani dinlemeye o alıştığımız bolca ama Mergül yıktı. E bizi de döktü geçti. Bazen gözlerimizi kapatıp bu duyguların kalbimize akmasına izin vermemiz gerekiyor. Ekranları başındaki izleyicilerimiz. Evet Cengiz Hocam. Süper. Teşekkür ederim Çok hocam. Çok iyi çalışmışsın. Emeğine, gönlüne evet. sağlık. Nakşetmişsin gönlüne. Sağ ol. Ne güzel anlattın. Teşekkür ederim. Bu cinasları biraz daha anlaşılır kılsan çürüttü derken mesela hani e, tam anlayamadım oraları. Bir de bahtı geçtiren ilkini. Küçük Nüansların dışında harikaydı. Teşekkür ederim, ederim hocam. Tebrik şey ederim Tabii ki, tabii ki. Süper. Bugün e, annem aradı beni. Uzun zamanda da konuşmadık. Dedi ki kızım seni rüyamda gördüm dedi. Sana bir fidan e, uzatıyorlar dedi. Bugün uzun hava oku dedi. Aa. O yüzden bunu okudum. Annemizle elinden öpüyoruz. Ne kadar bize. güçlü hisler bunlar anneler. Bütün annelere gitsin <gülüyor> gerçekten. Evet. Ne güzel dedi. Her gelen baktı geçti, yaktı geçti. Evet. Mergulde, evet. Teşekkür ederim canım hocam. benim ağzına sağlık. Sağ olun canım. Evet çok çok etkili bir uzun hava ve çok, çok güzel okudu İsmail Altın Saray. Tebrik ederim. Söyleyebilecek hiçbir şey yok. Yani Teşekkür gözlerimiz doldu gerçekten. Mergul Maraş'tan geliyor biliyorsunuz. Evet. O yüzden daha unutmadık o yakın zamanda yaşadığımız acıları. Evet. <gülüyor> ee, bu uzun havada Bunları tüm deprem armayalım. bölgesindeki evet. halkımıza gitsin evet. inşallah. Evet. evet bir an önce toparlanmasını lazım. Ben şey çok izninizi isteyebilir miyim? Tabii ha, ki öykü. Çok kötü oldum o yüzden. Allah. Geliyorum Emre. Evet. <gülüyor> evet, evet Öykü'ye kısacık bir izin verelim. Çok e, dayanamıyor öykü uzun havalar ve çok kendimi yaslı verir uzun hava. Ben zaten evet. benim bunları duymam gerçekten. Yani. Benim için büyük bir kutup. <gülüyor> Teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarla doğru bir gece. Evet. Mergül Baltay alkışlarla şimdi uğurluyoruz. Teşekkür Mergül. ediyoruz. Bu muhteşem performans. Teşekkürler. Teşekkür harika, harika.